Yıldızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygün Numan bin Mukarrin radıyallahu anh Numan bin Mukarrin, hicretin beşinci yılı Recep ayında Medine'ye giderek Müslüman oldu. Babası Amr ve altı kardeşiyle birlikte Medine'ye yerleşti. Hendek savaşı ve daha sonra gerçekleşen savaşlara ve bazı seriyelere katılan Numan bin Mukarrin radıyallahu anh, Mekke'nin fethinde Uneyn gazvesi ve Taif muhasarasında kabilesinin üç bayraklarından biriydi. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh devrinde Ridde savaşlarında Tüleyha bin Hüveyli'de karşı yapılan mücadelede kardeşleri Abdullah ve Süveyd ile beraber ordunun sağ kanadına kumanda etti. Hz. Ebu Bekir radiyallahu oradan ayrılıp Medine'ye dönerken Zülkasya'daki küçük muhafız birliğinin başında Numan'ı bıraktı. Nu'man bin Mukarrin radıyallahu anh Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir radıyallahu an döneminde gösterdiği etkinliği Hz. Ömer radıyallahu anh'ın döneminde de ortaya koydu ve İran fetihlerine katıldı. Kadisiye muharebelerinden önceki görüşmelerde Sasani hükümdarı 3. Yezdicerd'e gönderilen heyetin başkanlığını yaptı. 3. Yezdicerd Hanzala bin Rebi Eş'as bin Kays, Muhire bin Şube, Muhire bin Zürare ve Amr bin Ma'di Kerib'in de radiyallahu anhum, onların da aralarında bulunduğu heyete yönelik olarak ülkesine niçin geldiklerini sordu. Hitabetiyle ünlü Numan, İslam'dan önceki hayatlarını ve İslamiyet'in kendilerine kazandırdığı hasletleri anlattıktan sonra, ya İslamiyet'i kabul etmek veya cizye ödemek zorunda olduklarını, Aksi takdirde kendileriyle savaşacaklarını bildirdi. Kisra'nın İslam heyetine hakaret etmesi üzerine Sasani ordu kumandanı Rüstenle görüşüldü. Bundan da bir sonuç alınamayınca başlayan savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Saad bin Ebu Vakkas radıyallahu anh, halifenin teklifiyle Numan bin Mukarrin radıyallahu anı Dicle kıyılarının vergisini toplamakla görevlendirdi. Üçüncü Yezlicerd'in, Müslümanlara karşı savaş hazırlığına giriştiğinin duyulması üzerine, Hazreti Ömer, Saad bin Ebu Vakkas radiyallahu anh'a, Numan bin Mukarrin kumandasında bir ordunun, Ahvaz bölgesine sevk edilmesini emretti. Numan bin Mukarrin radıyallahu anh, Basra'dan gelecek olan kuvvetleri beklemeden, Ram Hürmüz'deki asileri mağlup ederek Tüster'e yürüdü ve Basra'dan gelen kuvvetlerle buluşarak şehri kuşattı. Uzun süren kuşatma ve çetin savaşlardan sonra hicretin 20. senesinde şehri aldı. Ram Hürmüz ve Sus fethedildi. Üçüncü Yezdi Cerdin, Nihavend'de yeniden bir ordu hazırladığını ve savaş hazırlığı yaptığı haberini alan Hazreti Ömer radıyallahu an, Basra ve Kufe halklarından meydana gelen yeni bir ordu hazırlatıp yine Numan bin Mukarrin radıyallahu anhı bu orduya kumandan tayin etti. Bu orduda Abdullah bin Ömer, Cerir bin Abdullah el-Beceli, Uzeyfe bin Yeman, Mughire bin Şube, Amr bin mad Kerib, Tüleyha bin Hüveylid radiyallahu anh Mecmain, onlar ve onlar gibi önemli kimselerle Numan'ın iki kardeşi Nu'aym ve Süreyb de yer alıyordu. Keşif için görevlendirdiği Tüleyha'nın getirdiği habere göre düşman kuvvetleri kalelere ve siperlere çekilmişti. Numan bin Mukarrir radiyallahu anh yaptığı atlı hücumlarla düşmanı harp sahasına çekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu durumda uyguladığı bir taktikle saldırı için en uygun zamanı bekledi. Sonunda Nihaben savaşı kazanıldı. Ancak savaşın başında birkaç yerinden yaralanmış olan Numan bin Mukarrin radiyallahu anh, atının sürçmesiyle yere düşerek hicretin 21. yılında şehadet şerbetini içerek rahmeti rahmana kavuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den altı adet hadisi şerif rivayet eden Numan bin Mukarrin radıyallahu anh'ın şehadet haberini minberde alan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın çok üzüldüğü ve ağladığı rivayet edilmiştir. Salah selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesini,